Roman bir hikaye. Sevgili dinleyiciler, Cahit Koytağan dilimize çevirdiği Muhammed Esed'in Mekke'ye Giden Yol atlı kitabını kaldığımız yerden okumaya devam ediyoruz. Seslendiren Adem Karabey Gece epey ilerledi. Ama biz, hala kamp ateşinin parıldayan ışığında oturmaya devam ediyoruz. Ebu Said, tutkularının ateşli kıskacından kurtulmuşa benziyor. Gözlerinden, Hüzün ve yorgunluk akıyor şimdi. Bize Nuradan bahsediyor. Çok önceleri ölen değerli bir kimseden bahseder gibi. Belki de o kadar güzel değildi. Ama onu seviyordum. Tepemizde ay yaşayan bir varlığın doluluğuyla parlıyor. Aynı parıldayış, aynı doluluk, cahiliye dönemi Araplarına onun Allah'ın kızlarından biri olduğu vehmini vermişti. Uzun saçlı, lat, dirilişin sırlarını yeryüzüne fısıldayarak, insanların ve hayvanların yeniden hayat bulmalarını sağlayan bereket tanrıçası. Mekke ve Taif'in gençleri, kadın erkek, dolunaylı gecelerde onun onuruna açık hava şenlikleri, çılgın aşk partileri, şiir müsabakaları düzenlerlermiş. Şarap testileri kırılır, deri tulumlardan sel gibi kırmızı şarapa katılırmış. Baş döndürücülüğü ve kırmızılığıyla şarap, bu şiire düşkün kavmin ünlü kasidelerinde, kadınların ateşli tenlerinde dolaşan ayartıcı kana benzetilmiştir. Mağrur ve muhteris gençler ayaklanan tutkularını, güzelliğiyle dolunayın ışığını, kurumlu süzülüşüyle siyah balıkçıların uçuşunu andıran, latın kucağında dindirirler, kendilerini kanatlarını yemen düzlüklerinden, Kuzey Arabistan'ın yakıcı çöllerine uzanan ve Leto ismini alıp Apollon'un anası olarak Helen dünyasında boy gösteren bu aşk tanrıçasının ayartılarını terk ederlermiş. Lat'ın da içinde bulunduğu bir tanrılar kalabalığına tapınmanın karışık ve bulanık kültüründen, Kur'an'ın tek Allah inancına varmak için Arapların önlerinde kat etmeleri gereken çok uzun bir yol vardı. Ama insanoğlu, sancılı ruhunun peşine düşerek uzun yolları kat etmekten hoşlanır nedense. Araplar da bu bakımdan dünyanın öteki halklarından farklı değildir. İman yolunda gelişilen bu maceradan o kadar hoşlanır ki, bu halkın bilinen tarihini iman yolunda yapılan uzun bir arayışın tarihi olarak tanımlamak yanlış olmaz. Arap insanı için bu arayış daima mutlaka yönelmiştir. Çevresini bir tanrılar ve şeytanlar kalabalığıyla dolduran cahiliye dönemi Arap kafası bile, görünmeyen, güç yetirilmeyen insanın kavrayışından azade ve var olan her şeyin ezeli sebebi olarak tasavvur edilen güçlü bir tanrıyı, bütün öteki tanrıların üstünde görmekten geri kalmamıştır. Onun inancına göre, Lat ve onun tanrısal bacıları, Menat ve Uzza, bilinmeyen bir yüce tanrıyla görünür alem arasında, aracı durumundaki tanrı kızlarıydılar. Bu paganist figürlerde, insanoğlunun çocukluk dönemine ait meçhul şuur altı güçlerin karanlık sembollerini görüyoruz. Fakat, Arap düşüncesinin derinliklerinde, Hz. İbrahim'in günlerinden kalma tek ilah motifi, bilinçli bir tevhid inancı olmak yolunda parlamaya hazır bir fikir halinde her zaman var ola gelmiştir. Çıplak bir yerle, çıplak bir gök arasında sükun ve ıssızlık içinde boy veren bir halk için başka nasıl olabilir ki? Bu haşin, uçsuz bucaksız steplerde yaşanan hayatın kendisi de çetin ve zorluydu. Bunun için de, var olan her şeyi kudret elinde tutan, şaşmaz bir adalet, rahmet ve hikmetle kuşatan bir güce, mutlak bir Allah'a sığınmak ihtiyacı, Arap ruhunun yabancı olmadığı bir duygu olsa gerekti. Bu yabanıl, çıplak çöllerin ortasında ürkütücü bakışıyla, insana aczini, küçüklüğünü hatırlatan ıssızlığa karşı, ona şah damarından da yakın, Rahman ve Rahim olan bir Rabbe, Sonsuzluktan sonsuzluğa hükmeden mutlak kudret sahibi bir mağbuda sığınmak fikri, bedevi duyarlılığının uzun boylu karşı çıkamayacağı bir şeydi. Kamp ateşi söndü. Zeyt ve Ebu Said uyuyorlar. Develer, ay ışığı altında parıldayan kumlar üzerine çökmüş, tıslayarak geviş getiriyor, arada bir dikkat kesilip boşluğu dinliyorlar. İyi, sadık hayvanlar. İçlerinden biri bazen yan değiştiriyor ya da Çıkıntılı göğsünü kumlara sürtüyor ve iç çeker gibi tıslıyor. İyi hayvanlar, sadık hayvanlar. Huyları hakkında atlarınki kadar açık ve kesin şeyler söylenemez. Ve bu bakımdan evcil hayvanların hepsinden biraz farklıdırlar. Tıpkı yeryüzünün bütün öteki manzaralarından farklı olan stepler gibi. Tezatlar içinde, alabildiğine içlerine kapanık ama yine de alçak gönüllü, onurlu hayvanlardır develer. Uyuyamadım. Kalkıp çadırdan öteye yürüdüm. Yakındaki tepeye tırmandım. Ay, batı ufkunun orada, aşağıda asılı duruyor ve ölü düzlüğün içinden hayaletler gibi yükselen alçak kayalık tepeleri aydınlatıyor. Ötede, Hicaz'ın sahil düzlükleri, batıya doğru yumuşak bir eğimle alçalarak uzanıp gidiyor. Dolambaçlı, kupkuru dere yataklarıyla yarık yarık, bütün hayat belirtilerinden yoksun, köylerden, evlerden ve ağaçlardan yoksun, ay ışığında çıplak, katı bir vadi. Yine de bu ıssız, cansız topraklardan, bu kumlu vadilerin, çıplak tepelerin bağrından fışkırdı, insanlık tarihinin en büyük, en hayat bahşedici iman hamlesi. Gece sıcak, durgun ve sessiz. Alacak karanlıkta tepeler uzaktan uzağa inip çıkıyorlar, dalgalanıyorlar sanki. Ay ışığı altında, donuk, Mavi titrek bir parıltı var her şeyde. Donuk mavi, yanar döner bir ışık denizi, yeryüzünün bütün renklerini mavinin dönüşümleri olarak yansıtan hayal, hatıra karışımı bir parıldayış. Bu semavi mavilik her şeye hükmediyor. Hiçbir şeyin şu ya da bu olmasını sağlayacak bir niteliğe ulaşmasına fırsat vermeden her şeyi eritip kendine katıyor. Meçhul, kavranılmaz şeylere çağırır gibi. Biraz ötelerde Vadilerin, tepelerin arkasında Arafat düzlüğü var. Mekke'ye gelen hacıların kıyamet gününü, yeryüzünde yapıp ettiklerinden ötürü, Rablerine hesap verecekleri günü hatırlatırcasına toplandıkları Arafat düzlüğü. Orada kaç defa başları açık beyaz ihramlar içinde, üç kıtadan gelen insanlar arasında bulundum. Yüzümüz geniş ovada yükselen Cebelür Rahme'ye, Rahmet Dağı'na dönüktü. O kaçınılmaz günü tefekkür ederek hemen hemen bütün bir günü orada geçiriyorduk. O gün insanlar işlediklerinin kendilerine gösterilmesi için bölük bölük dönerler. Kim zerre kadar iyilik yapmışsa onu görür. Kim de zerre kadar kötülük yapmışsa. Tepede dikiliyor ve görünmeyen Arafat düzlüğüne doğru, ayın mavi ışığı altında uzanan vadiyi seyrediyorum. Bir an öncesine kadar ölü ve ıssızdı. Ama şimdi... Gözlerimin önünde ansızın Mekke ile Arafat arasında sel gibi akan milyonlarca milyonlarca insan beliriyor. 1300 yıl boyunca aynı mesafeyi koşan adımların uğultusu çınlıyor kulaklarımda. İnsanlar, insan sesleri ve adımları, develer. Develerin tıslayıp böürmeleri ve develerin ayak sesleri. Bir mahşer kalabalığı halinde bölgelerden, tepelerin ardından süzülüp ayaklandıklarını, yürüyüp koştuklarını Bölük bölük aynı yöne doğru aktıklarını görüyorum. Bir beyaz ihramlılar denizi. Onların geçip gitmiş nesiller, nesillerce gerilerde kalmış günlerinin yankısını duyuyorum. Onları bu görünüşte, bu kayalık, kumluk ülkeye çekip getiren iman, yeniden kanat çırpıyor. Hayatın sıcak soluğu, yüzyılların uçurumunu aşarak, yeniden dolaşıyor üzerlerinde. Ve bu okyanusun kabaran dalgaları, beyaz dalgaların, Kudretli kanat çırpışları beni de çekip alıyorlar kaldığım yerden. Ve benim geçip gitmiş günlerimi de çekip çıkarıyorlar şimdiki zamanın ışıklı düzlüğüne. İşte ben de deveme binip bir kere daha yürüyorum o düzlüğe doğru. Arafattan Mekke'ye dönen binlerce bedevi arasında yeri göğü gürleten bir koşuda devemi sürüyorum. Yeri göğü sarsarak dört nala giden develerin karşı konmaz dalgalar arasında şimdi bir zerreyim ben. Rüzgarda birer trampet gibi havayı döven kabile bayrakları, Havayı yırtarcasına haykırılan kabile isimleri, mahalli naralar. Ya ravga! Ya ravga! diye bağırıyor. Utaybe kabilesinin adamları. Ya avf! Ya avf! diye karşılıyor bunu harp kabilesi. Ve öteden ilerleyen kasırganın ucundan, Şammar! Ya şammar! narası yetişiyor hemen. Ovada görül diyerek, Uçarak ilerliyoruz. Durdurak bilmeyen bir coşku içinde rüzgarda uçuyoruz. Ve rüzgar kulağıma sevinçle dolu bir zafer şarkısı fısıldıyor. Artık bir daha hiç, bir daha asla bir yabancı olmayacaksın. Sağımda kardeşlerim, solumda kardeşlerim. Hiçbirini tanımıyorum ama hiçbir yabancı değil bana. Bu keyifli yarışta aynı denize doğru koşan küçük dereler gibiyiz. Geniş bir dünya açılıyor önümüzde. Kalplerimiz, peygamber sahabelerinin kalplerinde tutuşan kıvılcımla tutuşmuş. Sağımda, solumda kardeşlerim. Hepsi de biliyordu ki, varmaları umulan hedefe varamamışlar, yüzyılların akışında kalpleri daralmış, ufukları küçülmüştü. Ama kendilerine vaat edilen şey, bize vaat edilen şey, 1300 şu kadar yıl önce çölde parlayan ışığa yüzümüzü çevirdiğimiz sürece, menzilde bizi bekliyor. Kabaran dalgaların içinde biri, kabile duygularını aşıp, iman coşkusuyla haykırıyor. Kendini Allah'a teslim eden, bizim kardeşimizdir. Ve bir öteki cezbeyle karşılıyor bunu. Allahu Ekber! Allahu Ekber! Bütün kabile kollarında bu ses yankılanıyor. Allahu Ekber! Allahu Ekber! Allahu Ekber! Necdi Bedevileri, Şamvar Bedevileri, Atayba Bedevileri, kabile onuruyla kükreyen sürüler değiller artık. Sadece Allah'ın müminlere bahşettiği onurla, başlarını dik tutabileceklerini bilen kardeş kabileler bunlar. Dört nala koşan binlerce devenin gürleyişinde, yüzlerce bayrağın çırpınışında, bir ağızdan çıkan tek bir zafer haykırışı duyuluyor şimdi. Allahu Ekber! Bu ses binlerce insanın üstünde, Geniş ovada, muazzam dalgalar halinde dalgalanıp, yeryüzünün her yanına dağılıyor. Allahu Ekber! Bu insanlar, şimdi kendi küçük, ölümlü varlıklarının ötesine uzanıp, göğüslerindeki imanla, bir tek beden halinde açık ufuklara atılıyorlar. Coşkuları küçük ve gizli dünyalarda kilitli kalamazdı. Ayaklanıyor. Erginliğin şafağına uzanıyordu. Bu erginlik içinde insan artık, Allah'ın bahşettiği aydınlığın, görkemin yolunda yürüyordu. Her adımı sınırsız bir özleme doğru, sevinç üstüne sevinç, her adımı hikmet ve özgürlük. Develerin gövdelerinden yükselen koku, onların solumaları, tıslamaları, yeri göğe inleten sesleri, insanların nağraları, haykırışları, eğer kayışlarına asılı tüfeklerin şakırtları, toz, ter ve çevremde çılgın bir heyecana kapılmış çehreler. Bütün bunların ortasında akarken, içimde ansızın uyanan huzur dolu sükunet. eyerimin üstünde dönüp, arkamda dalgalanan, ihramlı süvariler denizini görüyorum. Ve daha ötede, geçip geldiğim o mecazi köprüyü, sonu hemen arkamdaydı, başlangıcıysa ta ötede, sisler içinde yitip gitmişti şimdi. Sevgili dinleyiciler, insan yayınları tarafından çıkan... ...Muhammed Esed'in Mekke'ye Giden Yol adlı kitabını Cahit Koytağ'ın çevirisinden okurun. Ses almada Hamit Çelik, Nebi Tam Yüksel, teknik yapımda Ahmet Erdoğan... ...programı hazırlayan Elmas Coşkun. Bir Roman, Bir Hikaye